Radyoda Türk Sineması 17. Bölüm Hikayemiz daha önce defalarca söylediğimiz gibi 1890 küsur yıllarda geçmektedir. Nalen zengin bir paşa kızı Dalat'ta fakir bir müsikeci nasdır. Ancak neyse boşverin buraları zaten biliyorsunuz. <gülüyor> geçen bölümde bir Aralık hasta olan çiftasıki paşa iyileşmiş ve herkes gibi yeniden çoraplarının derdine düşmüştür. Çünkü üç bölümdür konak ailesi geçen sabah kaybolan çoraplarını arıyordur. Ve daha hala çoraplar bulunamamıştır Ulan üç bölüm oldu Hala geçen sabah kaybolan çorapları bulamadık Çorapları kim nereye sakladıysa Çabuk ortaya çıkarsın Yoksa yoksa hepinizi zindan attıracağım İnanın çorapların nerede olduğunu bilmiyorum paşa babacığım Yoksa yoksa birileri başımıza çorap mı örüyor paşa babacığım <gülüyor> nases biri paşa babacığım Aferin Taci damadım sen nasıl buldun Nalan kızım? Her zamanki gibi yine rezi rüsva derecesinde iğrenç. Ve ziyadesiyle ile tiksindirici babacığım. <gülüyor> kıskanıyorsun değil mi? Evet evet kıskanıyorsun. Espri yapamıyorum diye kıskanıyorum benim yaptığım esprileri. Evet. O sabah çorapların Sırrakadan başlı saatte... ...konak ahalisi çorapların akıbetini konuşa dursun. Konağın kapısı acı açı çalmaktadır. Biz çorapların akıbetini konuşa duralım. Konağın kapısı acı acı çalıyor. Bacı kalfa, bacı kalfa, kapıyı açınız lütfen. Maalesef işim var paşaslıkların, Maria del Barrios şericiyorum. Maria del Barrios. <gülüyor> ne alam kızım? Bacı kalfa'nın işi varmış. Hadi sen aç kapıyı. Maalesef işim var paşa babacığım. Yemeğin altını yakacağım. Sonra da Ömerciğin altını değiştireceğim. Yani e, bir de fakir öğrenciler yararına düzenlenecek partide giyeceğim elbiseyi prova edeceğim. Aferin kızım. Yardımsever olman çok güzel. mı aldım Bari sen aç kapıyı. Maalesef işim var paşa babacığım. Konağı hırsızlara karşı nasıl daha güvenilir yapabiliriz diye kriminal ve statik projeler üzerine çalışıyorum. Ayrıca biliyorsunuz bu yıl üniversite sınavına gireceğim. O yüzden isabetli bir tercih yapıp mahtepe dershanesine kayıt yaptıracağım. <gülüyor> Sponsorumuzun adını çaktırmadan aradan nasıl veriyorum paşa babacığım? Aferin tacı Sponsorluk alanındaki bu çalışmaların tatbire şayan. Seni ünlü reklamcı başı Ali Taran efendinin yanına vereceğim. Önercik paşa torunum bak kapı çalıyor. Hadi paşa paşa kapıyı aç. Maalesef işim yok paşa dedeciğim sen aç Ulan arkadaş koskoca tip Haseki Paşa 3 saattir bir kapıyı açtıramıyor yav deri olucayım Demek kapıyı açmazsınız ha? Hepinizi mirasımdan mahrum edeyim de görürsünüz Eee şey kapının sesini duymamıştım hemen açıyorum paşa babacığım Nalan kız bak da gör kocan nasıl kapı açıyor Bir kapıyı açmıyorsunuz sevgili paşa babacığıma Paşa babam sizi mirasından men etsin de görün ...bütün mirasını bana bırakacaksınız, e, değil mi Paşa Babacığım? Evet Taci sana bırakacağım. Zaten bu konakta benim için saçlarını süpürge edip bana yardımcı olan... ...beni anlayan, beni kategorize etmeyen... ...yıllarıma gönderen bir tek sen var. Sağ Paşa Babacığım, şunu da bilmenizi isterim ki... ...beni de bir siz anlıyorsunuz, kalabalıklar içindeyim. Ama bu kalabalıklar içinde yalnızım Paşa Babacığım. İnanın sizi öz babamdan bile çok seviyorum. Sağ olasın. Sen de beni öz oğlumdan çok seviyorsun Taci damadım. Ama paşa babacığım neden görmek istemiyorsunuz? Taci denen bu alçak adam resmen size yalakalık yapıyor. Hem de ziyadesiyle. Ne lan seni Taci damadım hakkında böyle mütecaviz bir şekilde suizan içerisinde konuşmaktan kaki suretle men edeceğim. Yoksa sinirlenici. Maalesef sizin gözleriniz ziyadesiyle kör olmuş. Gerçek diyorsunuz. Lütfen Nalan Hanım sizi paşa babamla böyle iğrenç ithamlarda bulunarak konuşmaktan men ederim. Sağ olasın tacı damadım. Benim için karşılık gözetmek sizin etrafında minnet terane pervane olup ona buna terane çalmamanız son derece derbest terane bir hareket. Takdir et. Ne demek paşa babacığım sizin için ihsan-ı diyecek olan bir çare çaresiz tacı kulunuz kapınızda köle olmaktan son derece gurur duyar. Sanki bir yerden sesi geliyor değil mi bacı kalfam? Dida e ben şu şu şu falan diyemiyorum kışım. Üf tadı. Tacip Paşa babama yalakalık yapıyor ya. Espri olsun diye şey ettim. Den şıptan da, orla kışım. Ben gidip şaşmayı kapatayım. yoksa evi şu başıca kışım. Çift haseki Paşa'nın konağı buyurun. Kime bakmıştınız? Selam baba bacı. Ben çorapçı labbi baciri isteyeyim. Tanımadın mı? Çaktır masalak, neredesin iki saattir? Seni bekliyorum. Olur mu taca Tam vakti ne yedim? Sen zaten burada otur olsun. Onun için elkin yemişti. Beni bekle olmuş olabilirsin değil mi la? Tamam geç, geç içeri. Unutma, birbirimizi tanımıyoruz ha. Doğrudan madım, kimmiş keren? Ee, şey paşa babacığım, çorapçı başı geldi. Öyle mi? Ne kadar güzel. Sabah çoraplarımızı kaybetmiştik. Bak, çorapçı başı ayaklarımıza kadar geldi. Allah zaten sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirir... ...sonra da buldururmuş. İyi de biz eşeğimizi kaybetmedik ki paşa babacığım. Ne kadar aptalı mutlak bir şapşalsınız Taci. O bir atasözü. Buradaki eşek bizim çoraplar oluyor. Aferin halan kızım. güzel izah ettin. Çorapçı başı ver bakayım oradan 45 çift çorap. 45 yetmez. 250 çift alalım paşa babacığım. Evet paşa İki yüz çift ver bakalım Şey beş yüz de yedek alalım paşa babacığım Ne olur ne olmaz bulunsun değil mi Senin böyle kibirli oluşun beni büyülüyor damat Sen de kendimi görüyorum Bir zamanlar çift Haseki diye Çosuz'un teki bir çocuk vardı ...bir somun ekmeğe muhtaç... ...açlıktan rezil rüşva olmuş... ...sokaklarda şerbet satarak geçinen... ...üstünde yırtık pırtık yamalı elbiseleriyle bir çocuk... ...ve o çift haseki, ...azmi ve kararlı, takip ve hırsıyla... ...bugünün koskoca çift Haseki paşası oldu... <gülüyor> ...duygulandım ağlayıcıyım... Ha, ...hayat hikayeniz gerçekten de... ...çok etkileyici paşa babacığım... ...çektiğiniz süreler... Çile bülbülüm şarkısındaki çileden bile daha uzun. Şey diyorum paşa babacım. Çorapların parasını verelim de çorapçı başının fazla vaktini almayalım. Biliyorsunuz esnaf adam işi vardır. Hakaliniz var Taci'de. Evet. O sabah kaybolan çoraplar Taci'nin bir oyunudur. Ve Taci Efendi çorapları bilerek çalmış. Kendisi gibi adi bir iş ortağı bularak kendi öz ailesine çorap satacak kadar alçalmıştır. Çorapçıbaşı Rüstem Efendi 1500 çift çorabı konak ailesine kakalamış ve konaktan ayrılmıştır. Taciye Efendi ise satıştan %99 komisyon almış ve parayı cukkaya indirmiştir. Tüm bunlar olup biterken kaderiyle baş başa kalan zavallı talat niçin 3 bölümdür ortalarda gözükmüyordur? Ortalıkta gözükmeyen talat niye gözükmüyordur? Amacı nedir? Kiminle nerede ne yapıyordur? Ve hepsinden önemlisi Ömercik bu olanlara ne diyecektir? Hepsi gelecek bölümde. Berpekin oynayanlar Ben Ömer Pekin Serkan Öztürk Serpil Pekin Fatih Tığdır teknik yapım Ben Ömer Pekin dinle <gülüyor> dinleceksin